Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz muhteremler, şehri sudur deniyor. Kalbin genişlemesi, gönlün genişlemesi, Allah yolunda kişinin her şeye dayanma gücünün olması, daralmaması. Konu bu inşallah. İlk olarak bu duayı hazımız okuduğu için, işte önce okunaya geliyoruz. Mevlam buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim ve el etâke hadisi Musa Mevlam buyuruyor ya Muhammedim ya Habibim sana Musa'nın haberi geldi mi? Hazır Musa Aleyhisselam doğduğu sene Filan tarafından öldürülen seneydi. O konuya tabi girmeyeceğim. Çok geniş olduğu için. Annesi bunu bir sandığa koydu. Ninerine bıraktı. Şiravun'u aldı. Musa Resulam Şiravun'un sarayında büyüdü. Ne orada büyüdü? O anda en emin tek yer orasıydı. Orasıydı. Bevlam her şeyi takdir etmiş. Orada büyüdü. Sonra Haz Musa Aleyhisselam bir olaydan dolayı Firavun'un sarayından Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Bir olay oldu. Ona girmeyeceğim şimdi ne? Medine gitti. Medyen gitti. Orada Şeyh Aleyhisselam yanında çobanlığa başladı. Zaten ne kadar Peygamber gelmişse hepsi bu işi yapmışlar meşte çabandık ama koyun çabandık onu yapmışlar bütün peygamberler şöyle Aleyhisselam Madeti'ri o anda çok yaşlıydı pir piri faniydi onun kavmi hele kulu bakmıştı gözleri görmüyordu o duruma gelmişti iki kızı vardı Musa Aleyhisselam'ı beğendi onu damat olarak seçti Kenin damat edindi onu kızamına ona verdi. Hz. Musa Aleyhisselam 8 sene ya da on sene iki rivayet var. On yanda kaldı. Çol çocuğu oldu tabii, evlendi. Biraz malmülk sahibi oldu oradan. Şey Baba, i̇zin istedi kayınpederinden, şey babasından. Baba, "Ben izin versene de Mısır'a gideyim. Anne mi?" ağabeyimi gürendi de. Babası ölmüştü o anda. tab o da izin verdi. Musa Hırsama malı da tabi koyunlar. Koyunlarını aldı. Hanımı reçül aldı. Medyen'den Musa doğru gitmeye başladı. Bir gece yoldalar Allah'ın taddiyle Hz. Musa Aleyhisselam yolu şaşırdı şimdi. O zaman tabi asfalt yok. Ya da tabela yok yolu gösteren. Çölde gidiyorlar. Hz. Musa Aleyhisselam yolu şaşırdı gece. O gece de aşırı karanlık. Mevsim kışmış, çok da soğukmuş. Hafif de kar yağışı varmış. Genelde bu gibi haller hep insanın dar zamanda gelir. Musa Aleyhisselam muazzam daraldı. Neye daraldı? Yolu şaşırdı. O kadar karandı ki bulunduğu yer koyunları etrafa dağılmaya başladı. Onları başlayayım toplayamıyor onları. Bunun ötesinde hanımı da doğurmak için hanımı da aram Hanım dedi ki ya Musa benim sancım başladı. Kar yağıyor. başlara ince. Zifir karanlık. Muazzam üşüyorlar. Koyunlar o tarafa dağılıyor. Yolu şaşıdılar. Musa Aleyhisselam daraldı, daraldı, daraldı. Daha peygamber değil ama. Peygamber değil ama evden üstteki makamda irasa deniyor makama. Hazır Musa Aleyhisselam etrafına bakındı şöyle ne yapayım diye. Çaresiz. Bakındı. İzra'ndaren. Tur Turdağında, Tur dağın yanında geçiyorlar. Sol tarafından Tur dağı. Yüksek yerler bulunduğu yerde. Oradan geçiyorlar. Batı Turdağından Tur dağından bir ateş gördü orada. Fekaliye elini küsüyor. Hayatı okursam ki o zaman kısa yapayım inşallah. Dedi ki ehline Hanımına, resul yukarına. Siz burada bekleyin bakalım dedim Bekleyeyim. Bekleyin. Ben evde bir ateş gördüm. Ateş gördüm. Gideyim oraya. Ya oradan biraz ateş alıp getiririm. Buraya bir şey yakarız. ısınırız, sabah bekleriz. Üşüyorlar. Hanım doğurmak üzere. Ya da oradan yol öneririm de. Yakında bir köy falan bir şey varsa oraya sığınırız, dedi. Hanım baktı, hani ateşlerdi Musa, işte bu atı vermiyor musun? Kocaman ateş, doğadan geliyor. Hanımı göremiyor tabii. Çocuklar göremiyorlar. Musa Aleyhisselam, ben görürüm ama dedi, gideyim dedi. has Musa Aleyhisselam, çok cesaretliydi böyle şey. Korkusuz. Böyle güçlü, kuvveti çok cesaretli kendisi Böyleydi. Hanımın de bakalım dedi. Tabii hanım bekliyor ama hanım dumuna kırınaymış sancıdan doğumunuzu başladı. Çocuk şu işiyorlar, onlar başka karantinada. Daha çıktı, Turşina. Daha çıktı. Selma etaha. O ağacın yanına gelince. Nû diye ya Musa. Musa Aleyhisselam daha çıktı. Ateş gördüğü ya, ağaç yanına geldi. Bahattı ki ateş değilmiş o. Yemişti bir ağaç. Kışın yapan dökmen bir ağaç. Yemişti bir ağaç. Üzerindeki ateş zanti de nurmuş. Bembeyaz nur gördü. Bembeyaz nur gördü. Musa Aleyhisselam... ''Ağaca yaklaşayım.'' dedi biraz daha. ağaçla uzaklaştırmaya başladı ondan.'' Musa Aleyhisselam duruyor, ağaçla duruyor. Geri çekiliyor, hayvan doğru geliyor. O anda hadi Musa Aleyhisselam öyle bir makamaya geçti ki o anda, ne kadar varlıklar varsa hepsine zikr duymaya başladı Musa Aleyhisselam. Bütün varlıkların. Bakti ağaçları zikrediyorlar. Dağlar, taşlar, melekler melekleri görmeye başladı. Hepsi ikram duymaya başladı. Bir de burada bu nur meselesine gelince Eylül'e şöyle buyuruyorlar. Allah Teala'nın 70 bin perdesi vardır zulümattan. zulmattan, nüfsani. Ondan sonra nurlar başlıyor. Perde olarak başlıyor. Musa Aleyhisselam Hazretleri bütün zulümatı açmış o anda Artık Nur'un makamına gelmiş. Nur'u görebiliyor orada. Bir ses duydu oraya gelince. Ya Musa! Ey Musa! De bir ses. Öyle ses ki ama Tur Sina Dağı sanki sarsılıyor öyle bir ses. Bu sesi Musa Aleyhisselam Hazretleri'nin yalnız kulağı duymadı ama kulağı duymadı zaten yalnız kulağı duysaydı bu ilah ses olmazdı Şimdi burada bir örnek vereceğim muhteremden anlaşılsın diye konu bir gün Abdülkadir gelen hazretleri büyük bir toplum kavgalıkla yola gidiyorlar namaz vakti gelmiş cemaat diyor namazı burada kılalım üst e burası e, su var Abduser rez tazeleniyor namaza duruyorlar. Bunlar cemaatle namazı kılarken yerle gök arasından bir nur görünüyor sanki. Oradan bir ses geliyor ya Abdül ya Abdülkadir kulum namazı kılmayan başına ben sen razıyım affettim sizi artık buraya ibadetini sen bırak ibadetini. Cemaat her namazını bozuyor tabii. Allah bize razı olmuş. Namaz istemiyor bizden. Abdülkadir namaz devam ediyor. Selam veriyor. Dönüyor. Ey mellu şeytan! Yapalım git oradan diyor. Alıkma benim müriterimi diyor. Şeytan aşağı iniyor. İnsan şeklinde geliyor, görünüyor. Ya Abdülkadir. Allah aşkına bana söyle. Ben çok insana bir Allahtım Ben size Rabbinizim diye nur gibi göründüm. Biz aldattım, sen alatamadım. Nereden bildim benim dişi şeytan olduğum nereden bildin? Allah şayet bunu söyle bana, söyleyeyim diye. Allah Teala mekanda münezzehtir. Sen bir mekanda göründün. Senin senin kulaklarımdı benim. Kulak maddi alemindendir. Ancak maddi alemin duyar bir. İkincisi, Allah-u Teala Kur'an'da bizlere namaz emmiyor diyor, ölünceye kadar. Mevla. Senin isten namazı bırakın dedimize diyor. Buradan bildim diyor. Haslı Musa Aleyhisselam'a da ide olundu. Ağacı yanında. Ya Musa diye. Musa Aleyhisselam'ın bu kulağa duymadığı muhteremler. Bedeninin her bir zerresi diyor kitap müfessirler bedeninin her bir zerresi yani hücreleri duydu bunu her hücresi kulak oldu peki nasıl kulak oldu duyuyor acaba nasıl olabiliyor bu şimdi size kısa örnek vereyim Bir şunu duyuyoruz diyele kulakla aslında kulak duymuyor mu dış kulakların bir ses geliyor ama bunu duyan nedir? İşitme hücreleri var bedende hücre, onla duyuyor mu Görende hücreler yani göre beyinde merkeze girerler bu şekilde böylece. E, beyindeki hücre görüyor, duyuyor da niye bir hücre duymasın? Allah duyurunca. Hazım Musa Aleyhisselam'da bütün hücreler sanki kulak oldu, müjdülar tabi gönlü ruhu duydu. İlahi ses mu Tabi. Allah'ın sececi ilahi hitap. İlahi hitap. Bu normal bir insanın ya Musa demesine benzemiyor ama. İlahi hitap hâlâ. Hazrı Musa gönlü yanlı. Ruhu ilahi cezbeye takıldı. İlahi cezbe. Nedir cezbe? Çekim demedi, Çekim. Hazrı Musa ruhu Mevla'ya çekildi böyle. Cezveye takıldı, çekildi. Öyle yandı böyle. Böyle aşk gel yanda yandı şey. Fakat tabi daha peygamber değil ama şu an, o anda da yani peygamberliğe artık geçiş noktasında o makama yükseldi. Öyleyiz kemal buldu. Zaten sekiz sene çabanı yaptı da ormanlar dağlarda. Tek başına kaldı. Ancak öyle kemalatı buldu. Artık peygamber olmak üzere bu makama geldi. Fakat yine bir anlam veremedi. Sordu. Menin mütekillimi bana Musa diyen kim? Nereden bu ses geliyor? Kim acaba? O zaman Mevla buyurdu ki rabbuke. Ya Musa ben senin Rabbinim işte. Rabbinim. Musa Aleyhisselam hiç vasıtasız öyle vahiy aldı. Vahiy geldi ama vasıtasız. Her peygamberin bir özelliği vardır. Onun da özelliğidir. Kelimullah. Allah kelamını aracısız duyması oldu. Mevlam ona ilk şu emri verdi Musa Aleyhisselam'a. فَخَلَعْنَا <gülüyor> عَلَيْكِ فَخْلَعْنَا عَلَيْكِ Nalik ayağındakilerini, ayağında ne varsa o zaman tabi artık çarık mı, neyse ayaklarında varsa Mevlam buyurdu. Hem bundan nalik tesniye iki olarak geliyor. İki ayağındakilerin de yani popoşlarında çıkar at onları da. Fahlakul at, at onları da. Hem o sarışan madretleri çıkarıp uzaklara attı bu ne anlama geliyor acaba? Neden Mevlam'a böyle emir verdi? Tabi bu inceliyor bunu, muhakkakim deniyor bu şeyler Bazılarına göre ayaklarındaki pabucunda necaset varmış. Hayvanların piştiğine basmış. Tabi çoğu hayvanlar beraber geliyor. Onun için çıkardı bazı rivayete göre. Bir rivayete göre de asıl manası şu manama geliyor manevi olarak da İki ayağına takılan iki mesele konu var. Onlara kafana çıkart. Yani onları kafana çıkar at. Ne var iki konu takılan, aklına takılan? Hanımı doğmak üzereydi. Hanımı. Acaba ne oldu acaba? Doğurdu mu acaba? İkincisi koyunları dağılmıştı. Orada dağılmıştı. O kafasında hafif kalmış kalmış. Belan buyurdu. Yağmursa yani bunlar ayak bağı sana. Bunlar ikisi ayak bağı. Düşünün onları. Onları çıkart onları kafandan bakalım. Nehra buyurdu. Neden? İnneke sen makaki bil vadil mukaddesi tu'a. Sen mukaddes tu'a vadisindesin. Vadde. İşte o tur-i sen adım Allah katında bu kadar yerdir. Hatta Çin sözlerine geliyor. Ve turist sinine diye. Mevlam benziyor orada. Mevlam buyurdu. Ve rata tükke Fes temi' yuha. Ya Musa seni peygamber olarak seçtim. Sana peygamberi verdim. Peygamber oldu. Daha peygamber olduğu anda o hal ile hallendi öyle bir makam ki peygamberlik hayalle, evhamla anlaşılmaz muhteremler. Ancak çok ama çok büyük evlullah her hastalığı bulunmaz bile onlar. Onlar ancak bunun kokusu alabilirler. O kadar, yüce, o kadar yüksek makam peygamberlik. Ve lan buyurdu ya da seni peygamberlere seçtim, artık peygambersin. O halde festemî limayuha sana vahiy olanını işte dinle bakalım benim burada. Önce peygamberlerin imanı kuvvetinmesi gerekiyor peygamberlerin önce. Her aç okuyucusu da mesela Melan buyuruyor sebebiyle amene resulü bak benim Amene resulü. Önce o resul iman etti bak. Önce peygamber imana inanacak. Onlar imanı imanı yakın olacak. Ben burada ona şimdi innili en Allah. Ya Musa ben Allah benim. La ilahe illa ene faan Ya Musa ancak Allah benim. Baş ilah yoktur. O halde faan bana ibadet et yaptım ibadet ubudiyet bak peygamad olsa Allah ubudiyet ne ibadet ki ibadet bütün emrine tam teslimiyet bu ibadet anlamı namaz kıl tamam yarabbi şu kadar kıl o oruç tut dur, dur şöyle yap her şeye Allah'ın emrine kesin tam itaat hatta neden niçin o da yok muhtemelenler. Yani neden, niçin? O da aslında edepsizlik yani tasavvufta. Niye edepsizlik? Bir insan neden, niçin diye sordu mu? Demek ki aklın ve yapacak o işe. Değil muhtemelenler. İnsan aklına danışmayacak. Aklı aşacak. Madem ki bunu Allah emrediyor. Bu haktır. Allah emrediyor. Kişi yapacak onu. Akıl için diye. Mevlam buyurdu fa'abudunni bana ubudiyet ibadet, kulluk tam teşlimiyet hocasın bana ve hükmü salate ve namaz kılacaksın bakın hoteler peygamberlik veriliyor önce ubudiyet tam teşlimiyet hemen arkadan namaz geliyor gerçi namaz da ibadete giriyor ama Demek ki namazın ayrı bir önemi var. Yani namaz bu kadar önemli namaz böyle şey. Yani namazın dene bilemiyorum o türenle. Bunu kabul edelim bakın böyle şey. Evet namaz kıyız elhamdülillah. Ama namazın önemini bilemiyoruz ama. O kadar önemli namaz böyle. Bir. Ubudiyetin başı özü namaz. Direği bu. Mevlam buyuruyor ve ekvim-i namaz kıl. Bunu da Mevlam bir de bunu ille diyor buna. Hikmetini buyuruyor. Niş namaz kılacak. Lizikri velahi bak. Buradaki lambda. da Dizikri Allah buyuruyor. Beni hatırlaman için huzur bu için namaz kılmak. Bak. İnce bu arada Demek ki namazlı kişi Allah'ı unutan kişi Allah'tan kahve tek şey. kişi. şey. namaz kılıp da bizim gibi Allah hatırı, huzuru bulamıyorsa bu da gene kahve bulamıyor. Bak. Bu da kahve bir şekilde böyle. Şimdi Mevlam diyor ya, namazı kıl, li yağmursa namaz kıl. Bak. Ama ne için? Beni hatırlaman için. Benimle beraber olmam için. Huzuru bulman için namazı kıl. Namaz hikmeti bu asla var. Yani kul her şeyden ısırılacak. Nasıl Mevlam buyurdu, atma kuşlarını, ayak bağını yapma bir şey kendine. İşte bunu yapma bak o dönemde. Yani bizlerde gerek camiye gelirken, gerek evimiz namaz kılacağı zaman, ayak bağını namaza taşımamak, onu dışarı bırakmak meselesi. Arkada Mevlam şöyle buyurdu, Bismillahirrahmanirrahim. İnne saate atiyetün. Yağmursa kıyamete geliyor ama. Bak kıyamete geliyor. E da üç bin sene geçti, gelmedi daha. Şimdi üç sene Allah katında bir saniye değil muhtemelen Allah katında. Ona şimdi Mevlam buyurdu, Yağmursa kıyamete geliyor. Zaten Adem'in yazılması aslında kıyametin büyük alameti budur. Yani insanın yaradılması. İnsan şu alemin semeresi, meyvesi. Yani bir ağaç meyvesini verdi mi o sığın işi bitti artık. Demektir. Çek açtı mı onun işi bitti artık. Açıldım artık. Eki ı okfiha Onu gizliyorum Mevlam buyurdu. Ne zaman olacak? izliyorum biraz iler geçeyim inşallah konu uzamasın Mevlam için sordum Musa a.s. ve matilike minike ya Musa biliyorsunuz Asa-i Musa meşhur muhtemelen asa Musa Asa değnek demektir asa Musa demek Hazreti Musa'nın değneği anlamına geliyor Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'dan kaçıp da Medine'ye gidince Şuhab Aleyhisselam'dan misafir kaldı. Onunla anlaşıyorlar. Ona bir kızını verecek. Onun hayvana bakacak. Sab olmuştu. Musa Aleyhisselam göreve çıkacak. Yani koyun çabon yapacak. Dedi ki kayınpederi Şuhab Aleyhisselam Peygamber de Ya Musa sana bir asla vereceğim dedi. Değnek vereceğim dedi. Hüseyin her işini görür dedi Musa Aleyhisselam'ı. Her işini görür. Neydi bu değneğin özelliği? Adem Aleyhisselam Hazretleri cehennet çıkarken onu olup inmişti inmişti. Cehennet değneği asasıydı o. Musa Aleyhisselam Hazretleri koyularına götürmüş bir yere baş ucuna o deneyi koymuş yatmış uyumuş bilmiyor değneğin ne olduğunu ama uyumuş uyanıp baktı, etrafında 5-10 tane kurt boğulmuş, ölmüş kurtlar. Allah bunlara kim boğdu acaba? Kimse yok etrafta. Kurtlar yatıyor öyle. Böyle şey olaylar oldu. Şimdi Mevlan sordu Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa elindeki burada bir yemin geliyor, sağ elindekiyle. Demek ki as bason, salli kullanmakta o da sünnet bakma töreninden, öyle ki Kur'an'a gelip vereceğim. Eğer sadece özür varsa, o zaman yani salli olmak gerekiyor böyle Yani salli almakta, o da sünnettir. Sordu, yağmursa Musa, elindeki nedir elindeki? kalehi hi Ya benim asam bu, denen bu. Şimdi Musa Aleyhisselam başladı saymaya. Onlara Rabbim sormadı ne yapar diye. Fakat Musa Resam o anda öyle bir aşıya gelmiş ki ilahi huzurda, Allah huzurunda, öyle feyizde, ruhsal zevklerde bunu uzaması için Musa kendi başına saymaya etevekkü aleyha dedi önce. İlk baştan bunu söyledi özelliğine. etevekkü aleyha bu asama dayanırım dedi. Herkese dayanır, bu başkaydı ama. Nasıl dayanıyordu? Yorulduğu zaman Asaç'la dayandı mı saygı, bir yere yatmış. Kaba yere. Öyle giderdi. Onunla dayanıp uyuyabilirdi. Ona dayandığı halde nakı yorgun olsun her şeyi giderdi böyle. Rahatsız mı? Rahatsız giderdi. Dayandığı halde. Önce bunu söyledi. kü aleyhâ. Ben buna dayanayım ya Rabbi. Övüşte ala ganemiyi ve bununla da dedi hayvanlar ama ağaç yapraklarını döküyorum dede belirledir. Şöyle ağaçları yüksek olur şöyle ağaçları. Koyun tabu aşağıda hayvanlar böylece. Hazım Musa her sen batik yapraklı ağaç var koyun yiyeceğe ağaçlara böyle dalı uzatırı da. Ağacın dalları uzak olsun ise de kadar girmesi olsun ise belirce. O ağız sonuna yetiştirirdi. Onlar dökerdi böylece. Uzardı böylece. Dökerdi. Vel ye fîhâ me'rubi Daha yarabbi bunlar çok benim dedi faydalandığım şeyler var. Çok daha dedi böylece. Nedir bunlar? Çölle bazen su kalmazdı, bulunmaz, bulunmazdı. Musa Arasam bunu yere böyle batırdı mı içi boş, artıların borusu gibi içinden per temin su çıkardı böyle. fışkırdı böyle işlem böyle içe. içerdi, koyunun su verirdi böyle. Çıkardı mı su kesilirdi. Bazen bir kuyu başına gelirdi. Çölü kuyulara çok derin görülür çölü kuyular. Çavuş çıkmadı böyle. Çok derin görülmez. Musa bakıyor ki koyunlara su lazım. İleride uzakta ileri kuyular. Asa yani onun boyunun yarısı kadar. O asa ucuna Kovasını bağlardı, kuyu sakıtırdı, kuyunun üstüne ne kadar derin olsa olsun oraya erişirdi, oraya erişirdi. Sonra Üveykini Musa ne zaman canavarlar kurtaya geliyor bunlara saldırmaya, onlara bunu vururdu, bu asa uzardı, Kursun 50 metre geride olsun vurdum onu öldürdü böylece. Öyle söyledi yaradı, daha bunun çok bunun var. Şimdi imtihan başlığı muhteremler şunu önce peygambere geçiş dönemi çok zor bir dönem muhteremde. Daha bir dönem ber. Her peygamber buradan geçer. Hatta evlilik bile böyle. Evlilik ve kirameti var. Var ama o intihar. Sonu o şekilde böyle. Nasıl geçti oraya? Şimdi imtihan başlığı Muhammed Aleyhisselam'da buradaki kale el kıha ya Musa. Ya Musa o elindeki asa var ya Melan buyurdu. Hani işin çok işten yarıyordu. Onu at bakalım yere. Bırak onu yere. Melan buyurdu şimdi. Felkaha. <gülüyor> Tabi Allah emretti. Asa yere attı, bıraktı. Fi dahiyye hayyetün tes'a. Ne oldu? Yılan oldu tam aslanın kalınlığında yılan oldu. Sarı yılan oldu. Yılan oldu. Tesi, aha, durmuyor ama. Başladı sağa sola hareketle başladı yılan. Onu bunu yutmaya başladı. Etraftan yılan oldu. Biraz sonra büyüdü. Başka bir kelime geliyor. Cannen. Can, alaca beyazlı daha bir yılan oldu. Ondan sonra dönüştü süban oldu. Ejderha oldu. Muazzam, genişledi. Büyük bir oldu. Başladı bayağı bir ağaçla yutmaya başladı adam böyle. Ağaçla başladı. Ne yaptı Musa aleyhisselam? Beşer gene. İnsan tabii. Korktu. Korktu orada. Dövündü arkası kaçma başladı. Vella müdbiren. Arkası döndü. Koca ejderha. Ağzını açmaya başladı. arkasını açma başladı. Veyla buyurdu ki Kale Huzha. Yağmur tutun al bakalım onun içine asayı, asam ejderah mı? Bela tekrar, korkma, korkma, tut bakayım onu. Allah emretti Mustafa tabi tabii tutacak ama baktı şey bir baktım baktı, ağzını açmış, fazla ejderah. Kenar bir işte şey bir korku var, yanında bir fazla bir bezi bir şey var ne varsa, kürkasinine bunu çıkardı onu, onu koluna böyle doğalı sardı, onu tutmak zorunda şimdi bir melek geldi. Güldü melek. Ya Musa, Allah sana tut, korkma dedi. Allah dinlemedin, Allah'a güvenmedin de, sen şimdi bu hırkına mı güvenirsin? dedi. Musa bir kendine geldi, yaptığı iş kork feci bir şey. Tut dedi, korkma dedim Mevlam. Allah'a güvenemdi sanki burada. O sarıkaya sanki güvendi. Kendine gelin Musa Aleyhisselam. Tabi çekti onu. Ve Elham ki, siyet üla, sen onu yağma tutut, onu ben eskeri döndirecem. Husan Histerem, bu teşvik eli ile gittiğim ağzına kadar, ağzından çenemi yakaladı, eline değdirdiği anda ağzı oldu, kuru sop oldu yine. Onda oldu öylece. Şimdi, Instagramlar tabi büyükler, yani ülema-yı deniyor bunlara bunlara bu konuyu şöyle buyuruyorlar şimdi acaba allah Teala Hazreti Musa'yı ne öleyim tanıttı acaba orada hikmeti ne acaba hikmeti ne acaba şimdi hikmeti şu buraya bakma terimler bir de Musa aleyhisselam şiravundan mücadelesinde ağzı yere koyacak olacak. eğer davet bunu görmeseydi onda o da korkardık yine korkardık orada Oğlum şimdi elemanace bunu gösterdi orada. Göstermeli mana oluşturdu. Oluşacağı ile korkmasın diye. Vazmım yedeğe <gülüyor> ila cenahike. Elinde koyuna, koğaltan sok mevlan bir elinde. Musalla ça sağ elinde yanık izi vardı sağ elinde. Yanık izi vardı. Öyle kalmıştı. de olmuş bir yanık izi? Musa Aleyhisselam henüz çocukken bunun Firavun tabi sayende büyüdü ya almış Firavun Hazır Musa Aleyhisselam onun olmuyordu. Almış Musa Aleyhisselam kucana da biraz seveyim demiş. Yani Firavun'un gönül sevmiyordu Musa sevemiyordu Hanımını zorla aldı zaten almıştı. İşte o anda nasıl işe doğmuş da, yani şimdi biraz seveyim demiş, gönlünü sevmese de, had Musa'nı kucağına alınca, Musa'nı Aleyhisselam, Firavun sakalı da vardı, seyrek sakalı vardı kafirin, tutuyor, sakın çekiyor Musa'nı, Firavun'u sonra çekiyor. Sakalını çekince, Firavun dedi ki, bak Asiye, bu benim düşmanım diye bak dedi. Buna bana zarar gelecek, ben bunu öldüreceğim dedi. Çetik öldürecek. Hadi Asiye Validemiz o muhteremler çok muhtereme kadın oldu da böyle. Şehit olarak öldü tabi kendisi. Yalvardı kocasına, firavuna. Ne oluyor firavun bak. O çocuk, sabi, atlayamıyor. Sen bir yerde ateş, kol ateşi, kız ateşi koy bir yere. Bir yerde kırmızı yakutları koy. Bak, bir hangisi gidecek bakalım dedi. Bu Firavun, bunu yapayım bakayım dedi. Emretti. Bir bakıra tepsiye ateş kor halinde ateş getirildi. Aynı bir benle tepsiye de yakutlar kondu. Kırmızı yakutlar kondu. Musa aslem emretin durumdu o anda. Bırakıldı bir yere. Musa aslem geldi işi bakalım. Musa aslem bir baktı. Ateşe gitti. İbrahim onu ile sevk etti barajı. Musa Resul'e ateşe gitti Tabii küp kırmızı korlar parlıyor. Sabide afermiyor anda ama aslında bunlar kaderin bir yönlendirilmesi bunlar tabii aslında. Musa Resul bir kor elini aldı. Aldı eli eli yandı. Çocuklar genelde muhteremde her çocuk böyle yapar böyle. Çocuk elini aldı hiç ağzına götürür her çocuk böyle. Musa Resul da elini aldı eli yandı. atmadı ağzına götürdü. Bu zaman dili de yandı. Dili uç yandı. Hemen As Asiye Validemiz, Firavun hanımı yani, o koştu, elinden aldı, el yeniyor tabi. Dili yandı, çünkü ağlıyor. Firavun tabi hükümdar, Değerli yani Mısır'da, Ramses dediğin kişi kafir, hatta ikinci Ramses, çünkü on küsur Ramses vardı Mısır'da gelen Firavun'lardan. Çağırdı hekim, doktorları, kim az olsun dönemde. O kadar rüşlar ne dilinin yanızı geçti perde kaldı dili elinde yalnız şey geçmiş geçmedi ele kaldı böylece Belam ki şimdi turistinada Ya Musa eline koyuna yani koltuğun altına koy. Zahruş beldo Hangi ayetten ayeten oh, Uhra. Ya Musa elini koy altına. Elin bembeyaz nur gibi parlayacak. Hatta güneş gibi insanın alacak derecede elin parlayacak. mingar suin elindeki okusu gidecek. O böyle gidecek. Bu da senin için ayet olmak üzere. Musa Hazretleri hemen o bereli elini sağ avuç içindeydi. Onu koltuğun altına koydu. Böyle çıkar, böyle çıkardı. Çıkardı. Hiçbir şey kalmadı. Pırı, pırı. Bir de bakanların gözüne kalmayacak şekilde idi. Şunlar kübra. Bela burada yağmur asana bunlara gösterdik. Yani nuru gösterdik. Sonra Aslan'ın hikmetine sırrını gösterdik. Bak eline yere geçti. Şimdi olacak. Peygamberlik verildi. Oturacak mı? Yok. İzheb, ilâ firavne innehü tagâ İzheb, git yürü bakalım yürü şimdi i̇la firavne firana git bak yani küfrün merkezine böyle kıyıkışa değil o bir peygamberlik işte. firavne git innehü tagâ o firan tuğyanda tuğyan aşırı azgın Kendine tabi Rabbin diyor insanlara beriştiyor. Ona git. O zaman Az Mustalar şu okudu mu Bu da okudu. Asıl konu zaten buydu. Kale. Rabbiş Rahli Sadri. Burada. Kale bu okurma doğru okunurken. Neden? Kale yani deli söyledi musasrsam. Onu bu, bu söylermez. Bunu okuyan ve kim okuyacak? Rabbi şahden başlayacak. Nazru etti. Rabbi şrahli Rabbi ey benim Rabbim dedi. Benim sadrım aç, göğsüm aç ya Rabbi dedi. Aç göğsüme. Yani darallık verme bana. Zulum verme, korku verme. Bütün bunları karşılayabileyim dedi. Bunlara veyesili emri içkimi de kualaçtı ya Rabbi kualaçtır sonra buraya kadar konuşalım inşallah bir de diniki ki şey yaptı bu ikisi lazım şu anda bize inşallah ya Rabbi dedi göğsümü aç kalmaş aç ya Rabbi genişlik ver bütün her türlü sıkıntı katına bileyim. İçimi kolaylaştır. Şimdi muhteremler bu nasıl olay bu şimdi bu? Bir adı şey okuyayım bu konuda inşallah. Yani Günümüzde bu çok lazım mesele. Daralma, bunalma meselesi. Bu ya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala bir kişiye Allah tabi bir kişiye şerh-i sudur verirse kalbinde gönle genişlik verirse Mevla hangi yönde bu? Allah yönünde. Yani ibadete doyamama Allah'ın zikrine doyamama, kanamama bu şekilde anlatırlar. Namaza doyamama mesela bizler genelde terafi kılarken kaç kez kaldı? Değil mi? kaç kez kaldı? E, Oruçuyorken Ramazanda iftara işte kaç saat kaldı, ne kadar kaldı, kaç dakika kaldı hep yaparız bunu. Yapıyoruz. Eğer bir insanda bu şerif sudur olursa o kişinin namaza doyamaz. Ah namaz bitiyor mu? Ne zaman bitiyor bu namaz? Böyle? Ne zaman iftar oldu? Ne zaman akşam oldu? Allah'ın zikran doyamaz. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala bir kulunun gönlünü açarsa açarsa idha tale'en nurul kalbe Rab bunu kalbine nur veriyor nur geliyor. Ne zaman geliyor bu nur? Tabii önce güzel iman. Bak önce imtan oldu. İman imandı önce. Önce iman. İhlas olacak, Allah teşhimi olacak. Kişi bu duruma gelince Allah Teala kulunun kalbine Mevlem bir nur veriyor, ilahi nur. nur nedir nur Meleklerin yaratıldığı asli madde nur yani kişinin o anda gönlü kalbi melek oluyor melekleşiyor meleklerinin ne gibi özellik varsa hepsi kulda onda belirteceği diyor bak muhtemelen işe bakın ben işe yani meleklerin yaratıldığı madde nur Nedir melekler? Şimdi gel de konuşuruz. Frankişi melek gibi maşallah. Melek gibi maşallah. Ne demek? Demek ki melekler o kadar ahlakı güzel ki kimseye zararı gelmez. Elinden düne kimseye zararı gelmez, gelemez zaten halece. Tam Allah yarmiş kul. İşte bu hale semahatleri Allah Teala bir kulunu sevdi mi? O kul bunu hak etti mi, hak etti mi? ona meğerlerim o kişinin kalbine bir nur verir. Nur. O kişinin kalbi melekleşir. İnsanlara karşı şefkat, acıma, merhamet. Ne kadar kötü bir kişiyi görse bile onu acıyarak bakar muhtemelenler. Bir gün Hz. İsa'nın adetleri yanında birkaç tane eshabınla beraber, Müslümanla beraber giderken bir yere Ah gören bir köpek dişi görüyorlar. Köpek ölmüş de at yer dökülme başlamış, kokma başlamış köpek. Tabi kokuyor, pis de kokuyor. Görenler yüzünü çiğnemişler, bunu kapamışlar. Bir sazan köpeğe bakmış da ne güzel dişleri var demi bak. O onun iyi tarafını görmüş abi. İyi tarafını görmüş. Ne güzel dişleri var. İşte bir insanın kalbin nur geldi mi? O kişinin kalbi melekleşiyor, melekleşiyor. Kimseye karşı düşmanlı olmaz, hasidi olmaz, kin olmaz, kimseye karşı. Karşı kişi o anda ne kadar günahkar bile olsa, karşı kişi, onun bir itirafını bulur işte Bulur. Orasına göre bakıyoruz. Ne güzel şey var böyle. Orasına görür. Şimdi Mevlan bir kişinin kalbine nur verdi mi? Ne oluyor? İn şeraha. Kalpte şerh, şuru, genişleyen başlıyor kalpte. Kalpteki daralma gidiyor artık. Aceyecilik gidiyor. Teraş gidiyor kullan bakınız. Bu duma gelenlerde ama. Bu duma gelenlerde aceyecilik, telaş gidiyor artık onlara böyle. Sükran geliyor. Ven feseha. Ve muazzam fesehat böyle. Rahatlık, genişlik, tebekkül mevla'ya. Allah teslimiyet, e Kaderin bazı sırlarını anlama başla kul. Kaderin sırları anlama başla kul. Şimdi öyle ki kaderin sırları muhteremler. İnsan doğmadan önce aslan çok işin ne olacağı belli belirir. Falan kişi şu makamlara gelecek. Şu şu şu böyle olacak belirir. Yani kader yazılmış, çizilmiş, planlanmış, programlanmış. Bizler bunu uygulamak için bu şekilde. Biz biz yapıyoruz diyor bu şeymalar. Yaratıldık böylece. Yani bir damla topraktan mı? Ata önemete yaratıldık böylece. Dünyaya geldik ama burada geçeceğiz. Seki ile yarısıyla Allah hem aziz alike. Şimdi soru sahabe peygamberimize. Yarısıyla Allah bunun alameti daha ne alameti var? Nur'un ne alameti var? Kale inabeti İla daril hulut Bak Tevhse buyurdu Bir insan kav geldi mi O kişinin artık kalbi İla daril hulut Ebediyet Eline alemine Onun kalbi inabele döner O döner onun kalbi artık o kişinin kalbi artık dünya ile tatmin olamaz, olamazdı, olamaz. Bir insan bir yerde misafir, geçici olarak, öyle ne kadar rahat olsa, ne kadar ikram edilirse, insan tatmin olmaz. Benim değil ki derimlar belleye, de. yem değil ki der belleye. De. Biri onun kalbi artık ebediyet alemine Artı yönelir, o tarafa döner. Ve tecafa, daril gurur. Dünyaya Peygamber'in tabiri, Peygamber tabiriyor, daril gurur. Gurur, insanı allatan aslında gerçek olmayan di alem. Bundan uzaklaşır, kişi o aleme döner. Nedir dünya alemi alemi gurur? Bir nevi rüya alemi muhteremler rüya alemi, dünya alemi şimdi insan rüya tek rüya görür tabi en özellikle çocuklar kendi açığında ak vermiyor çocuk çünkü rüyasında işte ona çocuğa çikolata vermişler efendim işte sili bir şey yermişler çocuğa oyuncakla vermişler bunu oynarken uyanır, bakar oyuncaklar yok, çikolata yok ağlama başlar Neydi oyuncaklarım ne oldu? Çikolatam ne oldu? Yavrum bir şey yok. Yok şimdi bana verdi. Şifren verdi bana. Ne oldu bunlar? Mütterimler buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ennâ sünniyâmün fî tebehu bakınız. Ennâ <gülüyor> Hep insana uykudayız. Uyukluyoruz. Rüya görüyoruz. Emi yolunda hayatta geçen her mesele rüya hayal. Bir şey kalmıyor ki. Dün yedik ışık ne ne kaldı elimizin o terimden? Tuvalete boşalttık böyle şey. E fazla de ne oldu? Hücre çoğaldı. Hamallık yapıyorsun. Yani küs küsle bakmasın o terimde. Yani, Hem çöpüme fazlayayım kenim mesela. Ne yapıyor bu şekilde bence? İnsan uyandığı zaman bak, Peygamberimiz buyuruyor. Fîzâ mâtün tebehu İnsanlar öldüğü anda uyanacaklar. Ölücekler. nasıl yonacaklar az, az alsam geldi yerini gördü yerini gördüm eyvah diye bak dünya denen bir şey bir rüyamış be. o bir hayalmiş o yerle bir şey kalmadı hiç bir şeyle kalmadı hiç böylece. bir Asya'da gazeli hükümdana birisi şöyle vasil etmiş Övmeden önce ben öldüğüm zaman benim iki elimi tabut dışarı çıkarınız tabuttan. Yani kefensiz iki elimi tabutun dışarı çıkar açık, açık olur iki elimi. iki yanda. En tabutum olsun. Arkadan işte halk, insanlar, beni sevenler, işte askerim, paşalarım, vezirlerim en arkadan diyor ne kadar benim hazirem varsa malım mülküm altın gümüşüm varsa bunları açık araba yükteyim ve bir ara Tabiati etmiş. Öyle yapılıyor. Eline tabut iki eli açık avuçları dışında. Arkadan halk da muazzam on binler toplarmış askeri silahı o zamanki gürzlere zırıllarıyla arkada hazineler Tabii bazı aktarın diyor bu işe bazı insanların. Ya bu hükümdar çok tekva bir insandı. Allah dostuydu yani bu hükümdar. İyi bir insandı. Ama bunun cenaze, töreni, mı bir saçmalık diyorlar. Ne acı böyleydi bu? Bir vası O zaman kalkıyor. Biri diyor ki halinden birisi Ey arkadaşlar ey insanlar bir dakika dur bakalım duruyorlar. Hükümden bir demek ki bizlere benim bu kadar halkım varken, bana tabi halkım varken askerim bu kadar topum neyse varken bu kadar malım varken ahirete iki elim bak açıp boş gidiyor bundan. hep buna gelip kalacak bunlar işte gerçek olan bu muhtemendir. Gerçek olan bu böyle şey. Yani dünya hayatı bir nevi bir rüya Gördüğümüz şeyleri da yaşıyoruz. <Sessizlik> Ve ettehevbülil mevti kable nüzulihi Ve bu Aleyhisselatü Mâdretleri Ve bu kişi diye Peygamber, kalbim duran kişi, ölüm gelmeden önce ölüm içinde hazını yapar, tamamlar. Her an ölümünü bekler. Ölüm gelir zaman ölüme hazır olur buyuruyor Demek ki darlı gururdan alınan dünya, tamam mal mülshunda bunlar, ee, şunları arzede mutlaklar, dinimiz çalışmaz demiyor bak mutlaklar, demiyor böylece. Eğer böyle bir şey olsaydı Hazreti Ozbekir, Haz Osman gibi, Hazreti Osman Hazreti Ozbekir de geçti sonra Medine'de. Mesela Tebuk seferinde bakın, Tebuk seferinde Hazım Osman 10.000 bin deve orada hibetti. 10 bin deve, bin tane değil. 10 bin tane deve hibetti. Deve çıbık deve değil lan böyle. Deve üzerinde tilazıyla beraber ve gıda hijizine beraber 10.000 deveyi hibet hibetti. Nasıl hibetti bunu? Vardık hibetim. Vardı hibetim hibe o Ama edemez bu şekilde beri Yalnız da var ki. Onların kalbine mal sevgisi girmiyor. O var işte Onlar malda emarç olduklarını biliyorlardı. Ne gibi? Vezadar gibi. Bir vezadar. Hele bazı vergi ödeme zamanlarında oluyor böyle. Halk kuyruğe girer. Milyarlar böyle yetişemez böyle. Vezadar böyle. Para almaz saymaya yetişemez böylece. O kadar para gelir gelir gelir gelir. Veyahut'a sevilmiyor onlara, sevilmez ki hiç kuday bile anda. Neden? Onu ne ki ondan? Elmanışı orada o. Şimdi, demek ki İslam çalışmasını demiyor muhterem böylece. Yalnız malı sevmeme. Bak, bir insan malı sevmezse ne olur? Kulla ihtiras olmaz, hırs olmaz. Hırs olmayı da, kul ne yapar? Eğer kul o malı Allah için o işi yapıyorsa, yani bunu hayır yapayım diye İslam'a yarım olsun diye kişi bu işini Allah için yapıyorsa yaptığı işini aldan emri doğusunda yapar. Bak bu var mı? Faize girme bakınız. Harama girmez, yalana girmez. E, Satılmaz haram olan mallar var. Onu satmaz. Hayır, bu günah der. Yalan söylemez. Yalan söylemez. Bir gün bir hazır eribi satan bir dükana i giriyor Geliyor içeriye tezgahtar olmuş. Diganda soruyor yavrum tam o zaman zaten birkaç fazla tutuyor o zamanlar böylece. Yarımış şuraya kaç para? Efendim diye 8 dinar. Onun parasıyla. Bu diyor 8 dinar amca. gel bakayım. Bakıyor bakıyor. yavrum bu herde 10 dinar her bu. Neyse bunu 8 dinara veriyorsun. her evet, 10 din her yere bu. Ancak bana böyle emri verdi patron. Ben fazla tamam dedi. Nerede patronun? Arkada namaz kılıyor patron. İçeri girdi baktı namaz kılıyor. Oturup bekledi. selam verdi. Konuştular. Arkadaş ben şu gömültü almaya geldim ama senin tezgahlar bana bunun 8 dinar dedi. 8 dinar dedi. piyasa bu 10 dinar. ''Niye sen bu veriyorsun?'' ''Evet doğrusun.'' dedi. ''Ben de Allah'a söz verdim. Çok az kâr alacağım.'' ''Bana yetiyor bu.'' dedi. Yetiyor bana bu. Allah'a söz verdim. İşte şu kadar bir kâr koyacağım üzerine. Onun için ben bu kârı bu bunu satıyorum. Dedi ki o zaman ben alamayacağım senden bunu. Niye alamıyorsun? Ben de Allah'a söz verdim. ''Malı değerini almayacağım.'' Kimse aldırmayacağım ben de dedi. Eğer 10 dena alacağım. Bunun değeri bu dedi. Aşağı alamam dedi. Veremem dedi. Bu alamam dedi. Alışamadan da Yani demek ki eğer bir insan bir insan yaptığı işini ticaretini mesleğini de Allah için yapıyorsa e, kanun İslam işi harcayını yapıyorsa işini tam Allah'ın emredildiği şekilde yapar. ne yalan söylesin? ne yalan söylesin? Kusuru var mı? Efendim bu 10 lira, mesela 10 bin lira, bu 5 bin lira. Neden? Bunda bu, bunda, bunda bu var. Bu şekilde ne yalan söylesin? ne ağlasın? Neye faizye girsin? Neye hırsa kapılsın? Neye başkalarında yapmasın? bir iş yapayım desin. İşte İslam çalışma demiyor muhtemelenler. Sabire çalışanlar vardı. Zenginler vardı böyle şey zenginler vardı ama onlar bunda bir emançi gibiler. Bu Allah'ın malı onlar Allah'ın malında memurdular. Öyle çalışıyordu muhtemelen Böyle Bir örnek daha inşallah muhtemelen dünya ile ilgili olarak mesela bir nasıl oturduğu evi eski ev artık tamiri mümkün değil. Yani nereye dokunsan eline kalacak Eski bir ev. Tamir mümkün değil. E kişi bakıyor ki, aşağı ah durumu da müsait. Ah çok yani. Bir arsa alıyor. Oraya ev, ev, ev yapma başlıyor. Bu kişi ne yapar? kazanır parayı nereye sarf eder? Tabii yine ev sarf eder. Ev eder Eski ev bir şey yapmaz ki. Değmez ki anlayabileceğim. Değmez bu şekilde hatta eşya bile almadı eski evine hele yine evi yapayım da oraya eşyamı alırım, alırım da. işte ahirete <gülüyor> imanı kimin kuvveti ise kimin kalbinde o nur varsa kimin kalbi melek desmişse o nur varsa onlar ne yapıyorlar onlar dünyanın hayal olduğunu geçici olduğunu görüyorlar Öncekilere bakıyorlar. Öncekilere bakıyorlar. İşte Franya'da yerde filan kişi vardır rahmetli. Ne oldu? Ne oldu muhtemelen? Bana? İşte doğdu, çocuk oldu, okula gitti, asre gitti, kız oldu, çeyiz yaptı, şu şu oldu. Sonra sıfıra sıfır, elli sıfırı hatırlattı. Ne götürdü? Ne götürdü? Ne götürdü böylece? Bunun için demek ki evimizden gelene kadar muhtemelen inşallah Teala... Ahireti dünyaya tercih edelim ahireti, yani tercih edelim. Bir de hep böyle kalbimize, gönlümüze bakalım muhteremler. Kalp gönlümüz hangisini tercih ediyor kalp gönülü bakınız? Eğer dünya ağır basıyorsa, böyle boş boşuna vakit geçirmek hoşumuza gidiyorsa böyle yeme, içme, zevk, gül, oyna, bunun hoşumuza gidiyorsa, ibadete bize biraz ağır güç geliyorsa, yani iyi insan değil muhteremler. Bak, bu muhteremler. Yani zahiren, hacı da olsak, hoca olsak muhteremler, öyle tefat dıştan görünsek, o değil muhteremler. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah kulunun malına, bedenine kulunun malına, bedenine bakmaz, kalbe bakar diyor. Allah kolun kalbine bakar. Gönlüne bakar. Bütün mesele gönülde, gönülde. Biz de inşallah böyle gönlümüzün muhasebesini yapalım. Gönlümüzde hangisi ağırlık kazanıyor? Kazanıyor. Tabii dünya ağırlıksa yani boş gezme, boş oynanma, yani böyle boş aldanma Yeme isme şunlar bunlar böyle hep boş şeylerse insan bunu yardım yazdırmadı muhteremler. Yazık oluyor bizler Yazık oluyor. Ömür kısa ömür kısa. Ne kaldı belli değil kalan bir gece beli değil. Sonra insan burada ne al kaplıysak ona gidiyor muhteremler. O da efendim. Yani son nefeste ne yapabilmişsek dünyada. Ne kapmışsa manevi olarak. O bize beraber. Kalanı benim değil. Lillâtene Fadiha.